Komutan Henry Custandoğlu'nun mezar taşı Deysis Moza'yinin karşısında yerde 4. Haçlı seferini yöneten ve 1205 yılında 70 yaşında İstanbul'da vefat eden Venedik Doju Komutan Henry Custandoğlu'nun mezar taşı bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda mezar ile ilgili hiçbir buluntuya rastlanmamıştır. Ayasofya da Viking'e yazısı Güney Galeri'nin orta kısmında mermer korkulukların üzerinde Vikinglerden kalma bir yazı bulunmaktadır. 9. yüzyıla ait olduğu tespit edilen bu yazıda, Haldan Buradaydı ibaresi yazılıdır. Yazının Doğu Roma döneminde orduda paralı asker olarak çalışan bir Viking askeri tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Savaşçı kişilikleriyle bilinen ve İstanbul'a gelen bir grup Viking, burada imparatorluğun isteğiyle çoğunu kendilerinin oluşturduğu Varanyan adlı muhafız alayına katılmışlardır. Bu birlik yaklaşık 200 yıl imparatorluğun dört bir yanında, Saray adına çetin savaşlara katılarak ün yapmıştır.